Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Ondan yardım ve mağfiretler nefislerimizin şerrinden de ona sarılmaz. selam Resuluna, alina, ashabına olsun. Kıyamete kadar gelen bütün salihler olsun. Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan bir tanesi. Konu, insanoğlunu aldatması. Aldatma deyince, insanın şöyle bir düşünmesi gerekir. Aldanma nedir? Aldatma nedir? Demek ki kişiler, normal yaşantısında, ticaretinde, konuşmasında, evliliğinde, işinde, İnsanların birbirine karşı muamelelerinde muamelelerin yapması gereken bazı şeyler var. Nedir? Dürüstlüktür. Hiç dini ortaya katma. Allah Azze ve Celle Şems Suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik diyor. Demek ki Müslümanın yani insanın önce insan olarak dürüst olması gerekiyor. Aldatan değil. Ve dini kimliği ön plana getirdiğimizde ise Allah Resulü ve Vesselam'ın ilk emrinden birisi nedir? Müslüman elinden ve dilinden emin olandır. Şimdi aldatma deyince bu Rahman'ın dostlarının hasletleri, hareketleri, sözleri değil. Önce bunu anlayacağız. İnsanoğlunun aldatılması ise böyle bir şeyi gündeme getirdiğimizde ise aldatılma ilk iblis ile Adem arasında geçtiği için Adem'den yani ta iblisin Adem'iyle aldatmasından ele almakta çok fayda var. Allah'ın ve müminlerin düşmanı olan şeytanların şeytanın tuzağından birisi insanoğlunu aldatmalıdır. Yani insana zararlı olan bir şeyi veya bir işi ona faydalıymış gibi ne yapar? Gösterir. Teşvik eder. Ve akabinde de ne yapar? Yönlendirir. Düşün şimdi Allah Azze ve Celle Adem'den Havva'ya burada yiyin için istirahat edin. Ama sakın şu ağaca ne yapmayın? Yaklaşmayın dedi. İblis ne yaptı? Teşvik Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı? Onlar ne diyor? Sükut ediyor. Hemen bir düşünüyor. Akabinde eğer bundan yerseniz ne olursunuz? Şu melekler gibi cennette ebediye kalırsınız. Bu akabinde ayetin bildirdiği Allah adına yemin edince Adem'in hava ne yapıyor? Kanıyor. İşte onlara karşı ne yapar? Faydalıymış gibi gösterir teşvik ve telkin eder, insanı oraya doğru sürükler. Sonra da durur. İnsanın felaketine keyiflenip güler. Handazam diye. Ona hırsızlık, zina, adam öldürme gibi nice günahları işlemesi için bütün gücüyle dürter ve teşvikte bulunur. Hareket, var Sonra da onun akıbetine sevinir. Bu hususu Rabbimiz şöyle diyor. Açayım. Enfal 48'de. O zaman şeytan onlara yaptığın işi süslü gösterir. <gülüyor> Sevdirmiş. Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben sizin yanınızdayım demişti. BG'ye basana dostlarım. Fakat iki topluluk birbirini görünce ardına dönüp ben sizden uzağım. Ben sizin görmediğiniz gerçeği görüyorum. Ben Allah'tan korkarım derdi. Şimdi demek ki iblis önce kolaylaştırıyor. Teşvik ediyor. Güzel gösteriyor. İşledi mi de ne yapıyormuş? Keyifleniyor. Ben yapmadım ki. Ben senden nedir? Uzan. Ben Allah'tan korkanım diyor. Şimdi buradaki cümleleri bırakalım, günlük yaşantıya dönelim. Allah diyor ki zinaya yaklaşmayın. ya da bekar. Bu düşüncede yoğunlaştığında bu fiili işleyene kadar şeytan dürter. Ve bu fiili işlediğinde Artık bir bakarsın ki kadın olsun, erkek olsun bunda bir pişmanlık gündeme gelir. Çünkü şeytan o yakasından ne yapmış? Düşmüş. Keyifli keyifli. Oh ne güzel ben buna. ne yaptım iş yaptım. İşte pişmanlık o adamın yakasını bıraktığı anda başlıyor. Birine bakıyorsun iki kişi hiddetlenmiş. Hatta birbirinin canına kastediyorlar. Adamları ayırmak bile mümkün değil. Bıraksan şuradan koşuyor buradan adamı öldürüyor, bir de bakıyorsun ki tut yemiş, bülbül bül gibi şöyle diyor, ben ne yaptım? Çünkü o fiili işleyene kadar şeytan tutuyor. Olayı bitirdikten sonra geçiyor, gülüyor, sen artık onun yaptığın amelin ezikliği içindesin. Bilindiği gibi şeytan insana birçok yönden ne yapmış, yaklaşmış. Şeytanla Kadınla zina etmek üzere aldattığı rahibe yaptığı da bunun bir misalidir. Önce kadına zina etmesi, sonra onun çocuğunu öldürmesi için iyice kandırdı. Sonra kadının akrabasının rahibin üzerine salarak rahibin ölümüne terk etti. Ölümü sırasında da kendisini kurtaracağını va vaat ederek ne üzüller ona ne yaptı? Secde ettirerek tamamen şirk üzerine Ölmesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Olay şu. Rahip Barisa diye birisi var. Belki okumuş, duymuşsundur. Kendisi manastıra kapanmış, Allah'a ibadet eden bir abid. Bir savaş oluyor. Aileden dört kişi, erkek gidiyor fakat kız kardeşlerine bakacak kimse yok. Rahip ediyorlar ki sen bu kız kardeşimize bak. Rahiplik hayır ben kadından, dünyadan kendimi soyutladım. Şeytan aldatır da e, amelimi yok deder. Kadın, adamlar duruyorlar. Güvenecek, bırakacak kimseleri yok. Diyorlar ki biz bir ev yapalım. Bütün her tarafını kapalı tutalım. Sen işte bir delik bırakalım. Oradan onun yiyeceğini verirsin. Rahip diyor ki yoktur, e, bir kapı koyun. Hani ara sıra canı sıkılır, gider gelir. Adamlar evi yapıyor, kardeşlerini koyuyorlar, sağlam bir kapı koyuyorlar ve kapının altına da bir delik yiyeceklerini oradan veriyor. Gün geçiyor, şeytan vesvese veriyor. Diyor ki ya onun kardeşleri vardı, kalabalık bir aileydi. Sen delik altından yiyeceğini vereceğine hani yanına gir, otur, hoşbeşe, gönlünü al. Yanına giriyor. Şeytan yine vesvese veriyor, bak diyor o kadın sen erkeksin onun erkeğe senin kadına ihtiyacın var işte şöyle böyle derken Zahid kadına ilişiyor. Kadın hamile kalıyor. Çocuğunu doğuyor. Ve bu sefer savaşa gidenler dönmeye başlıyor. Bu tutuşuyor. Çünkü kendisine emanet edildi. Emanete ne yaptı? Diyanet etti. Ne yapayım, ne yapayım? Şeytan bu sefer yine vesvese verir. Sen gel gezelim diye götür, büyük bir kaya'nın yanına otur, gölgeleninde kaya yüzlerlerine kapayar. Kardeşleri geldiğinde de öldü dersin. İşte canı sıkıldıydı, işte gitti, kaya yuvarlandı, altında kaldı dersin. Kayayı gösterirsin diyor. Kardeşleri geliyor, dahiş Şeytan'ın kendisine verdiği vesveseyi aynı onlara söylüyor. Ve onları ağlayarak gidiyorlar. Sabah oluyor, ortancaları diyor ki, vallahi diyor anlatacağım artık diyor. Ve gece gördüğü rüyayı anlatıyor. Rüyasında rahibin işlediği bütün fiili aynen görüyor. Öbürler diyor ki, vallahi ben de gördüm. Öbürler diyor ki, vallahi ben de gördüm. Rüyada gördükleri kayanın yanına gidiyorlar. Kaldırıyorlar ki, daha bacılarının taze cesedi ve kucağında çocuğu ölü vaziyette yatıyor. Hemen kılıçtan çekiyorlar rahibin manastıra dayanıyorlar. Şeytan rahibe geliyor, diyorsen bana gözücüyle secde, et, ben seni kurtarayım. Tam bu sırada kapı yarılıyor... kılıcını saplarken gözücüyle şeytana secde ediyor ve tamamen imansız gidiyor. İşte insan şeytan ne yapıyor? her yönünü aldatabiliyor. Yahudileri kandıran münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana inkar et dedi. O da inkar edince ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbinden korkarım demiştir. Evet. Şeytanın işi, gücü şeytanlık olduğu halde ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım demesi bu nedir? Allah'ın düşmanı olan şeytanın ben sizin görmediğinizi görüyorum derken doğru söylemiş olmakla beraber ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım derken yalan söyler. Çünkü o Allah'tan korkar değildir. Eğer hakikaten Allah'tan korkan birisi olsaydı ne yapardı? Allah iki elimden yarattığım halde Adem'e secde dediğim halde seni secdeden alıkoyan neydi dediğinde tövbe hemen secdeye ne yapması? Kapılması gerekiyordur. Yapmadı, inkar etti, büyüklendi ve Allah'a karşı isyan etti. Ve hala da isyanı ne yapıyor? Devam ediyor. Öyleyse bizlerin şeytanın her türlü destesinde ne yapacağız? duracağız ve şeytanın aldatmasından kendimizi koruyacağız. Ne aldatacağız ne de atanacağız. Ama unutmayalım mümin bir delikten iki kere sokulmaz diyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada iblis atamız Adem'i aldatmış. Siz de ne yapın? Uyanık olun. Siz de aynı yerden ne yapmayın? Aldanmayın. Subhaneke Allahumma ve bihamdike أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي والحمد لله رب العالمين.